Risalet öncesinde dertli insanlar. Enes Yergün. Mekke toplumunun içine düştüğü bataklık Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu daraltıyordu. Bozulmamış fıtratların gördükleri, duydukları anda uzaklaşacakları hallerin Mekke'nin her yanına yayılmış olması Allah Resulü'nü çıkış yolları aramaya sevk etmişti. Bu ruh halinin sonucu Allah Resulü kendi gibi düşünen kişilerle görüşmeye çalıştı ve inzivaya çekildi. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rasulullah'a vahiy olarak, ilk başlayan şey, uykuda gördüğü salih rüyalardı. Rüyada her ne görürse, sabah aydınlığı gibi aynen vuku'a geliyordu. Bu esnada ona yalnızlık sevdirilmişti. Hira mağarasına çekilip orada, ailesine dönmeksizin birkaç gece tek başına kalıp, Tahannüs'te bulunuyordu. Tahannüs, ibadette bulunma demektir. Bu maksatla yanına azı kalıyor, azı tükenince Hatice'ye dönüyor, yine aynı şekilde azı kalıp tekrar gidiyordu. Bu hal, kendisine Hiram arasında hak gelinceye kadar devam etti. Buhari. Özellikle Mekke toplumunda, Hanif diye bilinen bazı kişilerin görüşleri, onlarla yapılan özel sohbetler, Allah Resulü'nü biraz da olsa ferahlatıyordu. Bu birliktelikler onun zihnine öyle bir kazınmıştı ki, Risaletin Medine döneminde dahi bunları hatırlayabiliyordu. Beni iadın muahit ve İsa'nın dinine mensup bulunan büyü Carut bin Ala adındaki zat, kavminin ileri gelenleriyle birlikte vasıflarını öğrenmek üzere Resulullah Efendimizin huzuruna vardı. Peygamber Efendimiz'e, ne ile gönderildiğini sorup öğrendikten sonra ''Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki senin vasfını İncil'de buldum. Seni Meryem'in oğlu müjdeledi. Sana devamlı selam olsun ve seni gönderen Allah'a da hamd olsun. Elini uzat. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen Allah'ın Resulüsün diyerek Müslüman oldu.'' Onu de diğer arkadaşları İslamiyet'e girdiler. Bu durumdan fazlasıyla memnun olan Efendimiz sordu. İçinizden Kus bin Saide'yi bilen var mı? Carut, elbette ya Resulallah, dedi. Hepimiz onu biliriz, hususen ben hep onun yolundan gidenlerdenim. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdular. Kus bin Saide'nin bir zamanlar, suki ukazda bir deve üzerinde, yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak neyse olur diye okuduğu hutbesi, hiç hatırımdan çıkmaz. O bir hayli söz daha söylemişti. Zannetmem ki, Hepsi hatırımda kalmış olsun. Mecliste hazır bulunan Ebu Bekir atılarak, Ya Resulallah dedi. Ben o gün, suki Ukaz'da hazırdım. Kusbin Sa'de'nin söylediği sözler, Hep hatırımdadır. Müsaade buyurursanız okuyayım. Sonra da, Mezkur hutbeyi başından sonuna kadar okudu. Bunun üzerine, Heyetten de bir kişi ayağa kalktı ve Kusun şiirlerinden birkaçını daha okudu. Bu şiirlerinde de o, Harem-i Şerif'te, Haşimoğullarından Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamber gönderileceğini açıkça zikir ve beyan etmişti. Bütün bunlardan sonra Resulullah Efendimiz de cahiliye devrinde hidayet yolunu bulmuş bu bahtiyar için şöyle buyurdu. Ümid ederim ki Cenab-ı Hak, kıyamet gününde Kus bin Saide'yi ayrı bir ümmet olarak haşreder. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Hanif olarak isimlendirilen bu kişilerden Zeyd bin Amr ve Varaka bin Nevfer'le daha bir yakınlığı vardı. Zeyd'i Mekke'nin hemen dışındaki evinde ziyaret eder, kafasına takılan bazı meseleleri ona sorardı. Putperestlik ve Ehl-i kitapla alakalı düşüncelerinin oluşmasında Zeyd bin Amr'ın etkisi küçümsenmeyecek kadar çoktu. Çünkü putları reddeden diğer hanifilerin çoğu Hristiyanlık ya da Yahudiliği araştırmış, kendilerini yakın buldukları bir dine mensup olarak hayatlarını sürdürmüşlerdi. Zeyd'in başından geçen şu hadise ise ehli kitapla arasına mesafe koymasını sağlamıştır. İbn Ömer'den radıyallahu an nakletti ki Zeyd bin Amr bin Nufeyl Şam'a uyabileceği bir din aramaya gitti. Orada Yahudi bir din alimine rastlayıp onların dinleri hakkında sorular sorup "Belki de sizin dininize girerim." dedi. Yahudi de "Sen Allah'ın gazabından nasibini almadıkça bizim dinimizden olamazsın." dedi. Bunun üzerine Zeyd de "Bense sadece Allah'ın gazabından kaçıyorum." Ve ben asla Allah'ın gazabından bir şeyler yüklenmeye tahammül edemem. Bana başka şey tavsiye eder misin? dedi. Yahudi de, Onun, Hanif olan din dışında bir şey olacağını sanmıyorum dedi. Zeyd de, Hanif ne deyince Yahudi, O İbrahim'in dinidir. İbrahim, Ne Yahudi ne Hristiyan. Allah'tan başkasına tapmazdı. Deyince Zeyd yanından çıktı. Hristiyanlardan bir alime rastladı ve, ona da aynısını anlattı. ''Sen Allah'ın lanetinden nasibini almadıkça bizim dinimize girmezsin.'' dedi. Zeyd de ''Ben ancak Allah'ın lanetinden kaçıyorum.'' demesine karşılık o da aynen Yahudinin söylediği gibi anlattı. Zeyd onların İbrahim hakkındaki görüşlerini anlayınca yola çıktı, şehirden dışarı vardığında ellerini kaldırarak ''Allah'ım İbrahim'in dini üzere olduğuma seni şahit tutarım.'' dedi. Buhari Haniflerden bahsettiğimiz zaman bazı noktalar dikkatimizi çekmektedir. Mekke toplumu Allah'ı subhanehu ve Teala tanıyordu. Onun tek bir ilah olduğunu haniflerin ağzından defalarca duymuşlardı. Ayrıca yerde ve gökte olan hadiselerin Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiğini biliyor ve inanıyorlardı. Bu duruma sadece haniflerin varlığı işaret etmez. Ayetlerde bunun açık şahididir. Andolsun ki onlara gökten su indirip onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki: Öyleyse hamd da Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu söyledikleri üzerinde düşünmezler. Ankebut suresi 63. ayet. Maalesef günümüzde Mekke toplumundan bahsedilirken ateist bir toplum varmış gibi anlatılıyor. Doğal olarak da bu topluluğun iman etmeleri için Allah'ın varlığına inanmaları yeterli oluyor. Bilakis onlar Allah'ı subhanehu ve Teala bilmelerine, O'nun isim ve sıfatlarının birçoğunun O'na ait olduğunu kabul etmelerine rağmen müşriktiler. İtikatlarını bütün şirk bulaşıklarından temizleyinceye, hayatlarının her saniyesinde söz hakkını sadece İslam'a verinceye ve buna itikad edinceye kadar da Müşrik olarak kaldılar. Belki en az bunun kadar önemli bir hususta, Mekke toplumunu Allah'ın subhanehu ve Teala, cahil olarak kabul etmemesiydi. Onların işlerinde bir peygamber yoktu, bir kitap da mevcut değildi. Ama Allah onları müşrik olarak isimlendirdi. Ve eğer müşriklerden biri senden aman dilerse, Allah'ın kelamını işitip dinleyinceye kadar ona aman ver. Sonra Müslüman olmazsa onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. İşte bu müsamaha onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Tevbe Suresi 6. ayet. Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehli kitaptan ve müşriklerden inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdi. Beyyine Suresi 1. ayet. Allah Resulü de aynı şekilde kendi anne babası da dahil olmak üzere müşriklerin atalarının cehennemde olduğunu haber verdi. O kadar yokluk içindeki kişilerin cehaletleri Allah ve Resulü tarafından mazeret olarak kabul edilmiyorsa her türlü bilgiye bir adım mesafedeki bir toplum nasıl cehaletle mazur olabilir? Haniflerle alakalı noktalara devam yazımızda değinmeye devam edeceğiz inşallah dualarımızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 30. sayısında yayınlanmıştır.